Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir süreden beri aramızda konuştuğumuz ama radyoya getirilme fırsatını maalesef bulamadığımız çeşitli sebeplerden dolayı bir konuyu, yani asgari ücrette yapılması düşünülen, önerilen iktidar tarafından konuştuk seçim öncesinde bir yükseltmeyi ve bunun e, politikalarının yani yeni sorunların tetikler mi tetiklemez olduğunu ve kısacası da sonuçta bir seçim ekonomisi içinde 6-7 ay kalmış olan seçime karşı bir seçim ekonomisi olup olmadığını ve neleri içerdiğini bir sana sormak özet olarak istedik. Aklısın yani bu ıı, seçim ekonomisi bir kere ıı, tanımı çok doğru. Ee, sadece mesela asgari ücrette kalmayacak. Ee, daha önce de işte bir takım girişimlerde bulundu. Örneğin bu ucuz konuttu ki daha doğrusu çok uzun vadeli işte ee, ucuz konut ev sahibi olmayanlara ucuz konut yapacak yapıyor. İşte başvurular tabii altın uyanım ne yaklaşmış 250 bin tane yapacak bu kesmez tabii ama daha da arkası gelecek ciddi transfer sosyal transferler ortaya çıkacak doğrudan yani işte yoksul olduğu düşünülen ya da iktidarın öyle gördüğü hanelere yapılan desteklerde de büyük artışlar olacak. Bu nafın kısası bunun üstünde, yani bunu herkes anlıyor. Bir seçime doğru gidiyor Türkiye ve iktidar bu seçimi aslında o kadar kolay da cepte olmadığını görüyor. Daha önceleri de seçim ekonomisi uygulanmadı. Uygulandı ama abartılmamıştı. Yani abartmaktan kastim örneğin kamu şeylerini açıklarını bütçe açıklarını çok ciddi şekilde arttıracak. İşte enflasyonu körükleyecek, rekabet gücünü Türkiye ekonomisinin zora sokacak. Ee, bu şeyleri bu kadar zorlayan e, diyelim e, politikallara seçim e, öncesi politikalarına ihtiyacı da yoktu çünkü e, işte biliyoruz geç, geçmiş seçimleri, Nispeten kendini güvende hissediyordu. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla öyle olmayınca iyice gaza bastı. Araba şarampole devrilir mi devrilmez mi? Çok umurunda değil. Daha doğrusu seçim öncesi arabanın şevroleye, arabadan kastım, Türkiye ekonomisi tabii şarampole virajda yuvarlanmayacağını düşünüyor. Onun için yeterli. Sonrası Allah büyüktür. Biz kazamışsak inşallah diyor iktidar. Çaresine bakacağız. Üste i̇şte beş yıl olacak. Dolayısıyla iyice şey etti. Gaza baskışım, asgari ücret de tabii bunun çok önemli bir yonsunu. Seçimden önceki son asgari ücret zammı bu bir kere. Onu hatırlatalım. Malum bu enflasyon ciddi ölçüde yükseldiğinden beri, daha doğrusu yükseltildiğinden beri. Çünkü iktidarın eseri yüzde seksen enflasyon, tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu daha da korkunç 150 yüz Bu tabii ilk altı ayda bir gazetik ücreti zam yapmak Ve üstelik de bayağı ciddi zamlar yaptı. Fakat enflasyon o kadar hızlı gelişmişti ki bu birkaç ay sonra tekrar o, bu zamlar yetmez hale geliyordu, o, eriyordu yani olarak. E, şimdi dolayısıyla bu son e, fırsat seçim öncesi malum aralıkta tekrar asgari ücret ayarlaması lazım. E, Söylentiler daha doğrusu kendi ifadesi de Cumhurbaşkanı'nın e, tabii ki rakam telaffuz etmiyorlar ama böyle çok esaslı bir zam yapılacağını belirtiyorlar. Şimdi asgari ücret neti kabaca 5500 lira. Evet. Rivayetler muhtelif. Şimdi normalde Temmuz'dan Aralık sonuna enflasyon herhalde %20 civarında falan olacak. Yani 6 ay şu Ayda aşağı yukarı %3 civarında. İşte gitti. Kasım, Ekim enflasyonu bugün öğreneceğiz saat 10'da. Ama herhalde o civarda çıkar. Kasım, Aralık'ta da öyle çok büyük bir aylık olarak enflasyon artışı olacağını düşünmüyorum. İşte %20 olsa a, enflasyon normalde %20 kadar zam yapardı. Hadi bilemediğim %25 yapardı. Yani 5500'ü ne olurdu? İşte 1200 lira daha koy. 6700 lira falan o civarda. Tek 7000'i geçmezdi. Yani en düşük telaffuz edilen rakam 8000. 10.000 var. 7000'i geçmez derken birden 8000 En az asgari olarak 8 bin telaffuz ediliyor öyle mi? Asgarisi 8 bin lira yapar en azından deniliyor. 10 evet. bin liraya da yapabilir diyor. Şimdi biraz önce söylediklerimle beraber bunu düşündüğü zaman rakam ne olabilir diye e ben enflasyonun çok üzerinde ya da işte çok lafını hadi kullanmayayım ama bayağı üzerinde Bir zam yapacağımı Şey ettiğine göre ima ettiğine göre bu kadar açık söylenmiyor Tabi şu anda Demek ki hakikaten En az 8 bin büyük bir ihtimalle 9-10 bin lira olacak Şimdi Bunun tabi bir dizi Çok boyutta etkisi var döndüğü kadar ve Zaman yettiği kadar anlatacağım ama Şimdi bu tabi Çok ciddi bir asgari ücretli Real artış demek Ee, evet. Peki neden ıı, yapıyor? Bir bir kere yani seçimlere doğru ıı, şeyde ıı, bu ıı, büyüme onun için çok önemli ekonomik büyüme. ilk yarıda bu yılın ilk yarısında hala yüksek yani 2011'in bir çeşit devamıydı. Şimdi nedenlerine girmeyeyim ama ıı, hangi etkenlerle bu %7,5 oldu ilk yarıda. Ama çok bariz bir şekilde daha üçüncü çeyrek açıklanmadı. Ama zaten öncesinden bütün tahminler yavaşlayacağını söylüyordu. Ee, ekonomik gelişmeli. Nitekim ilk göstergelerde ona işaret ediyor. Yani büyük bir ihtimalle yüzde 3-4 civarında ikinci yarıda düşecek. E, bu daha da düşme ihtimali var. Çünkü bunun nedenleri çok açık. Ama bir bu, bu kadar belirsizlik, yüksek enflasyon ortamında zannediyordu ki çok negatif reel faizlerle malum faizler üstünde de muazam bir baskı oluştu bununla şeyler işletmeler yatırım yapar yapmıyorlar Çünkü büyük bir belirsizlik var bir. iki şey tükenci yani yüksekler reel olarak düştü için bunu daha önce de konuştuk yanlış oturlamıyorsam ekonomik gidişat programında Gayri safi yurt içi hastalığının içinde, milli gelin içinde ücretlerin payı ciddi ölçüde azaldı. Çünkü bu enflasyon karşısında aslında asgari ücret bile dediğim gibi yüksek zamlara rağmen e, eriyordu sonuçta birkaç ay içinde. Ama asgari ücrete zam yaptığı zaman işletmeler tabii ki asgari ücretin üzerindeki ücretlere de zam yapmak durumunda kalıyor ama yukarı doğru gittikçe yapmıyorlar. Yani da nispeten yüksek Üçreklere işte asgari ücret Yüzde atıyorum yüzde otuz Arttı e ben e, Genel müdür ücretinde yüzde otuz Arttırayım bu olmuyor e, Hani genel müdür e, Renk kadar diğer Kesimlerde de ücretler O kadar artmıyor e bunu görüyoruz Böyle olmadığını hem biliyoruz Hem istatistiklerden görüyoruz ücretlerin satın alma gücü de Düştü dolayısıyla ilk hedefi bu düşük büyüme ortamında e tabii böyle giderse istihdam da duraklayacak e, eskisi kadar eskiskadarus artmayacak dolayısıyla işsizlik yeniden büyük olasılıkla düşe geçecek ki e, son bir iki ayın şeyleri de onu göstermeye başladı e, göstergeleri e şimdi bunu nasıl yaparsın e, ben bir satın alı gücük pompalıyım ciddi ölçüde ekonomiye. Nasıl yaparsın? E, asgari ücreti böyle muazzam bir zam yaparsın. E, o mecburen değil mi? Bir işte işletmede düşünün. işte ortalığı en düşük vasıflı, eğitim düzeyi son derece düşük bir şeyin. Hizmetlinin diyelim aldığı ücretin üniversite mezunu aynı işletmede daha çok daha vasıflı bir iş yapan birisinin ...aynı ücreti alması... ...düşünülebilir mi? Düşünülemez. O kişi... ...lasıflığı... ...diyecektir ki tabii ki ne iş yani... ...ben o zaman ne okudum bu kadar... ...onun için mecburen... ...onların da ücretleri arttırılıyor... ...ve ücretler artacak. Sadece asgari ücretle çalışanların... ...şeyi satın alma gücü yükselmeyecek. Bütün ücretler... ...o kadar yüksek düzeyde... ...arttırılmasa bile artacak. Yani... Bir e, ücretli kesimde çoğunluğunu oluşturduğunu göre tüketicilerin Ve o zaman ben bir talep pompalıyım diyor Buna çok zaten ihtiyacı var Dünya gazetesinde evvelsi günüydü bir ilginç haber çıktı Konfeksiyon sektörünü iyice araştırmışlar i̇şte, şeylerle, Yöneticileriyle, firma sahipleriyle konuşmuşlar Müthiş bir darboğaza girdiği gözüküyor. Şey kredi kartları da bu gösteriyor. Ekim'de müthiş düşmüş vaziyette. Yeme harcama şey harcamalar. Konfeksiyon şirketleri de müthiş hikayetçi. Hem yurtdışından gelen talep düşüyor. Stoklar birikmiş vaziyette. Sezon indirimleri işimizden başlamış durumda. E şimdi tamam işin bir yönü hani ümit edelim bu kadar yüksek azgırı ücrete zam yapınca ücretler de artınca talep canlanacak. Birinci hedef evet bu. Canlanır mı? Evet. Bir süre için canlanabilir. Ama aynı zamanda bunun tabii öbür tarafında var. Bu da firmalar için maliyet. Yani müthiş bir onlardan ne yapmaya çalışacaklar? ücretlerin arttırınca zam yapmaya çalışacaklar. Şimdi orada Tabii bunu yapabilecek, yapabilen firmalar var. bu Önceki zamlarda da bunu görüyoruz. Şöyle İstanbul İşgücü piyasası bu yıl ikinci raporunu hazırlıyoruz. Geçen yılda yapmıştık firmalarla. Görüşmeler de var bu raporda. Bunlar yapıldı. Ben sonuçları biliyorum. Bu soruyu da sorduk. Bu enflasyon. Hem ücretlerde hem girdi maliyetlerinde. Artışları fiyatlara yansıtabiliyor musunuz diye Önemli bir kısmı yansıtamıyor tam olarak onu söylüyorlar açıkça. Çünkü diyorlar korkuyoruz talep fiyatları artırsak talep zaten çok şey salvantıda daha da düşebilir. Şimdi ne yapacak firmalar dolayısıyla tam yansıtamayacaklar. Bu zor durumdaki örneğin konfeksiyon bir sürü küçük firmayı büyük bir ihtimalle batırabilirdi. E o zaman istihdam kayıpları da olacak. Yani sen bir taraftan istihdamı e, temposunu korumak istiyorsun. İşsizlik e, e, tekrar yükselmesini istiyorsun. Ama bazı sektörlerde çok olumsuz bir sonuçla doğurabilir. Yani bu ekonomide bu işler böyledir. Biliyorsunuz e, bir e, iyi bir şey yapayım. Hani, e, üstelik seçim açısından seçmen açısından seçmene bir e, hediye bir tatlı vereyim şöyle otoraklı bir tatlı ekmek kadayıfı olabilir bol kaymaklı ama bunun şekeri de olan aslında nasıl bir etki yapacağını düşünürsem yan etkiler dediğimiz şeyler var çıkar ortaya sonunda bunlardan bir evet, tanesi sev bu bir tane bu noktada bir şey sormak istiyorum izninle Tabii. bu şeylerin böylesine bir asgari ücret yükseltilmesi yapıldığı zaman e, çeşitli ölçekteki özellikle de orta ölçekli küçük ve orta ölçekli e, şirketlerin de buna uyum sağlamak için biraz önce değindin ama biraz daha ayrıntısına girmek için soruyorum. E, kendi çalışanlarının da ücretlerini artırmak durumunda kalabileceği bunu yapıp yapmayacakları da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir, bir etki bu bir kere. Ee, yani bazı şeyleri e, hani suyun ancak üstünde durabilen bu koşullarda küçük işletmeleri bir kere sürükleyebilir. Şimdi faaliyetlerini durdururlar. Kimi iflas eder. İstihdam kayıpları ortaya çıkar. Bir bir, bir tehlike risk bu. İkincisi hmm. bunu çok daha iyi biliyoruz. Geçmiş şeylerden, tecrübelerden. Çünkü birkaç defa Geçen 10 yılda, 15 yılda asgari ücrete böyle ani çok yüksek zamlar yapıldı. Bunları araştırdı ittisatçılar. Bunların içinde Betam'dan da araştıran arkadaşlarımız oldu. Oradan da biliyoruz ki zaten dünyada yapılan bu tip araştırma ve asgari ücrete ciddi bir artış yaparsan etkileri ne olur diye araştırılmış bir konu. Bir kere şu konudan hiç tereddüt yok. Kayıt dışılığı arttırılıyor. Firmalar ne yapmaya çalışıyorlar? Ya biz bu maliyetin altında ücret maliyetinin altından kalkamayız. Ee, bari bir şey etmeye çalışalım. Bundan sonra alacaklarımızı e, kayıt dışı, yani sigorta primlerini ödemeyelim. Şimdi bunu tabii mevcut firmalar, hele büyük firmalar yapamaz. Ama bu şeyi caydırıyor. Yani yeni girişimlerde kayıtlı olarak e, işe başlama... Yeni yatırımlarda, yeni açılan işletmelerde, eee şey, küçüklerden söz ediyorum tabii. Şeyi teşvik ediyor. Gayri resmi çalışmayı teşvik ediyor. bu çok net şeyler de gözüküyor istatistiklerde. Orada bir kuşku yok. Üçüncüsü, yani sigort, sigortasız çalıştırıyorlar yani. Sigortasız çalıştırılıyor. SGK'ya kayıt yaptırmıyor. Evet. Ve şeyin arttığını görüyoruz payının kayıt dışı çalışan ücretliliği. Şimdi üçüncü bir şey var. Bu konuda ben yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kardeşim asgari ücret nasıl gündeme geldi? Yani genelde dünyada e, bu işi piyasaya bırakırsan emek, arz ve talebini özellikle de arzın yüksek olduğu tabii sanayileşmenin ilk dönemlerini düşünün Eğitim düzeyleri çok düşük, %70-80 belki %90'ı doğrusu eğitim bile görmemiş bir proletarya kitlesi var işçisini kullan. E bu piyasada <gülüyor> emeğini arz ettiği zaman talepte <gülüyor> o kadar yüksek değilse öyle bir ücret piyasa denge ücreti ortaya çıkar bu hani şeyini bile... Sorun haline getirir hani idame ettirme yaşamını. Ee, onun için işte yavaş yavaş e, sosyal devletin gelişmesiyle birlikte e, fikir şey ya büyük devlet piyasaya müdahale etsin. <gülüyor> bir askeri geçim düzeyinden bir ücret zaptı Neyse bu pek çok ülkede uygulandı. Şimdi e, yalnız bazı ülkeler özellikle Türkiye'de. Kadar büyük bölgesel farklar ortaya çıkmış durumda ki Türkiye'ye odaklanalım. İstanbul'da askeri geçim şartı başka seviyesi doğuda, orta Anadolu'da, güneydoğuda başka çok açık zaten nereden bunu biliyoruz? Bu bir iddia değil. gelir ort kişi başı ortalama gelir ver biliyoruz. Bu peki bunun bir de şeyi de söyleyeyim. Ömer, bu yani... Da, e, mi? yani evet, e, peki da, bu da seyretti. Evet. Atıyorum Akkari'de. Akkari'ye kadar gitmeye gerek yok. Ee, şey de olabilir, Ağrı olabilir. Hatta El Aziz'e de olabilir. Bilmiyorum. Yani genelde daha az gelişmiş bölgelerinde Türkiye'nin. Bir liraysa İstanbul'da 4 lira. Peşin başı ortalama geliyor. Bu da zaten şeyi gösteriyor. İstanbul'da geçim şart dönüşümüyle Son bir yılda, bir buçuk yılda kiraları falan da düşünüyorsan devşet. Bu kadar ki bu geçen dönemde, bu bizim yaptığımız biraz önce sözünü ettiğimiz araştırmada İstanbul'da işte firma yöneticileriyle, işletme yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde özellikle bu asgari ücret meselesi üzerinde durduk. Asgari ücretten çalışacak kimse bulamazlar, şikayet ediyorlardı. Şimdi bu yeni yaptığımız derinlemesine görüşmelerdik, Ekim ayında yapıldı. <gülüyor> diyorlar ki onu da açıkça sorduk Peki bu yüksek zamlar geldiği zaman iş kolaylaştı mı? Evet kolaylaştı Peki 1-2 ay geçtikten sonra enflasyon hızla yükselmeye başladı Ne oldu? E gene başa döndük diyorlar <gülüyor> Dolayısıyla İstanbul'da yapılacak çok yüksek bile olsa Asgari ücret artışının anlamı ve sonuçları başka Bir de bunu, git bakalım Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, hatta Kuzey Doğu Anadolu. İşte nerede e, şeyler kişi başına ortalama gelir, Türkiye ortalamasının çok altındaysa bir de orada düşün ne olacağını. E, Seyfettin şunu sorabilir miyim? E, yani bu bölgesel farklılıklarda e, nasıl bir e, sonuç doğabilir sosyal olarak? ve ekonomik olarak. yani bu... Şeyde bunun etkisi yani şimdiden kimi verimliliği yüksek, işte daha modern az sayıdaki işletme bu sözünü ettiğim bölgelerde e, durumu idare etmeye çalışacaklar. Onların çalışanları ciddi bir refah artışına kavuşacak. E, zaten amacı da bu iktidarın ondan sonra ama Bir sürü küçük işletmeye ya kapanacak, onların çalışanları da işsiz kalacak ama daha da önemlisi ki o iktidarın şu anda umurunda değil. Çünkü orta vadede bu ciddi ölçüde oradaki yatırımların ve kayıtlı e, ücretli şeyi, e, kesimi son derece olumsuz etkileyecek. Hiç kimse orada gidip de bu ücret seviyesinden e, yatırım yapmak istemeyebilir içeriye döçük. O kadar yüksek maliyetlerle üretim yapmak zorunda kalacak ki e, oraya göre e, bu, bu, bu büyük ihtimalle baştan zaten olmayacak bir iş olmayacak duaya amin. Onun için yatırımlar da çok ciddi ölçüde düşebilir. Özellikle küçük yatırımlar. <gülüyor> Dolayısıyla yani bunun bir sürü olumsuz sonucu var uzun lafın kısası. Ama kısa vadede esas amaca yani bakın Çok yüksek bir ücret artışı yaptım. Bu tabii enflasyonu da zaman içinde körükleyecek ama dediğim gibi zaten seçim ekonomilerinde e, en büyük tehlike şudur. Seçimler öncesinde makroekonomik dengeleri müthiş bozucu hamleler yapabilecek iktidardaki parti veya partiler. Ee, bu hep başka ülkelerde de Bu oldu gerçi bu sefer bizde Dediğim gibi ciddi abartma Bir şey çıktı riski çıktı ee, Ama Seçimden sonra kazanırsak Bakarız çaresine İyimserliği Ya da vurdum duymazlığı Demek belki daha doğru olur Sorumsuzluğu Hakim oluyor Kazanamazsak da eyvallah, O zaman bizim aa, Rakiplerimiz düşünsün. Yani o, o, muhalefet kalmışsa o zaman bu muhalefet partileri düşünsün ne yapacaklarını. Bu kadar büyük sorunlarla nasıl baş edecektir Hatta o kadar ki riayetlerden biri de yani tabii bunlar açıkça gündeme getirilmiyor. Yani diyelim ki seçimi kaybettik. iktidar partisi uygulaymışını Cumhurbaşkanı'nın yerine kendinizi koyun. Ben kaybedersem o zaman Valla e, bunlar bu sorunların yarattığımız sorunların altından kolay kolay kalkamazlar. E, 1978'deki e, 77 seçimlerinden sonraki durumu hatırlatıyor bana. E, e, kimisi İsrail'le şeyden... de kıyaslıyor biliyorsunuz. Netanyahu böyle bir 8 5 benzemezli bir araya geldi. Koalisyona karşı kaybetti. Hem ekonomik durum hem politik durum daha iyiye gitmedi. Şimdi tekrar geri geliyor. Geliyor değil mi? E Ee, onu takip edemedim. Dün düz değil mi seçim? Ee, evet. Izahildi. Ama bizde evet. çok tipiktir bu. 1974 e, tel itibaren ciddi enflasyon yükseldi. Daha doğrusu 71'den o hani şey darbe e, muhtıra darbesiyle başlamıştı. Ayrıntıya girmeyeyim şimdi zamanımız yok. E, 77'de ilk defa, uzun süreden beri ilk defa, hatta ilk defa seçim kazandı neredeyse. Birinci partisi Cumhuriyet evet. Halk Partisi oldu, Bülent Ecevit. Fakat öyle bir enkaz devraldı ki onun da aslında e, gerekli gerektirdiği kararları böyle vaatler yapılmıştı ki seçim kampanyasında. Bunları da yapamadı. İşin farkına çok geç vardı ve muazzam bir krize sürüklendi Türkiye ve ondan sonra da tabii istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü yapılan ara seçimi 79'da ve şimdi ara seçim yapıldı. 5-0 kaybettim ve istifa etti. En azından istifa etme şeyini Bülent Bey, Bülent Ecevit biliyordu. Basiretini gösterdi, evet. <gülüyor> Neyse ama sonra ne oldu? E sonra uzun süre, çok uzun süre, hala da öyle. Cumhuriyet Halk Partisi bir daha %40'ları bile yaklaşamadı. 142 değil. 1977'deki seçim oyu. Yani büyük bir ihtimalle bu, bunu da düşünüyor. Yani ben şimdi elimden gelen her şeyi yapayım. Yani her şey demek a, ekonomide sonuçlarının ne olacağını enflasyonun nasıl cari açık da bu arada söyleyeyim. Yani dış ticaret rakamları dün açıklandı. Dehşet. Hızla artıyor. Hani cari açık eee kapanacaktı fazla verecekti değil mi? faizler onun için düşürülmüştü. Kur yükselsin deniyordu. Boş verin, nasıl olsa bu rekabet gücümüzü arttırıyor, ihracatı arttırıyor. Yakında her şey düzelecek, döviz bollaşacak çünkü fazla vereceğiz. Ne fazla? Giderek büyüyor açık. Yani bir sürü sorun birikiyor ekonomide. Ama bu önemli değil çünkü yani hele bir de bunu deka sorunu olarak görüyorlar sonra bence böyle görmeleri de şoşürtücü değil. Hani seçim kaybedersek ne olacak diye herhalde büyük bir şey var. İnşallah yani, eee onun içinde hiç gözlerini kıpdatmadan daha da neler olacak işte seçimlere doğru makro dengeler nasıl bozulursa boğulsun ne kadar ekonomik sorunlar vahimleşirse vahimleşsin, biz yeter ki bu seçimleri kazanalım. E onda da tabii tedirginler çünkü AKP gösteriyor ki öncesinde olduğu gibi öyle %50'nin üzerinde değil bu Cumhur İttifak. AKP oy kaybetmiş durumda, şimdi belki kayıplar durdu ama %50 işte 35-50 ihtimalle civarında gözüküyor. MHP çok fikri oy kaybetmiş durumda. Yüzde hadi 7, 8 gözüküyor. E topluyorsun %41-42. %50 çıtasının çok uzandırısını. Tamam. Evet. Karşı taraf ne, ne yapacak? O ayrı bir konu. Yani ben buradan şunu da demek istemiyorum. Mutlaka seçimi kaybedecekler. Ne yaparsa yapsınlar. O diyemem tabii ama hani onların cephesinden ne yapmaya çalışıyorlar ve işte bu asgari ücret ededen aslında gerçekçi olmayan ekonominin ger gerçekleriyle ve Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşık olmayan çok yüksek bir zam yapmanın peşindeler. Evet. Tabii Bunu o... konuşmaya devam edeceğiz Seyfettin. Şu, şu anda süreyi bitirdik. E, amaç önemli. Yani bir 15 gün sonraki programda çok daha etraflıca belli olmuş olacak tamam, herhalde. Bir de belli olunca esas Tabii. bakalım. Şey Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek evet. üzere. Yavaşça.